ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد ايه قلادشlerim İslam Muhammed El-Temimi'nin <gülüyor> kitab adlı misalesini sizlerle beraber şerh etmeye bugün de devam edeceğiz. Geçen hafta en son almış olduğumuz konu babun ı Müneşşirk El-İsti'adetu Bi-Gayrillah konusuydu. Neydi bunun tercümesi Hasan? başkasına, Sıramı'na Şirk olduğu babı. Allah'tan başkasına istiğaze etmenin, sığınmanın, sığınma talebinde bulunmanın şirk olduğu bahsi babı. Muellif Rahimahullah babla ilgili olarak, bu vafta konuyla ilgili olarak ilk zikrettiği ayet, cin suresindeki ayetti. Neydi o ayet-i Kadir? Ve ennehu kâne ricalun minel insi yeûzûne rical. Bir, bir ricalin minel cinni ve evet fazaduh fazaduhum rahaqa. Rahaqa ne diyor Allah Teala bu ayette tekay? Evet, insanlardan bazı adamlar Hı. cinlerden bazı adamları sınır, Sınırlardı. Evet. Ve bu eslediler. Onların azgınlıkları arttı. Kimler kimileri azgınlığını arttırıyor? <gülüyor> İnsanlar cinleri. İnsanlar cinlerin azgınlığını arttırırdı. Bir tefsir böyle. Diğer tefsir ne Üstad Latif? Şimdi, Kim yani Onlar <gülüyor> onları ne vardı? Korkularını arttırırdı. Kim kimin korkusunu arttırıyor? Cinler, cinler. cinler insanların korkusunu arttırıyor. Sonra müellif Rahimahullah bize bir hadis nakletti. Neydi bu hadis Ahmet? Mustafa? Ne var? Annen بنت عاتمه رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال قال عونذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره لم يضره لم يضره شيء حتى يرحل من من منزل Menzilihi. Ne diyor aleyhissalatü vesselam bu haliste Kasım? Kavle bin Hakim bin Tahakim işitmiş ki e, kim bir yerde konaklar da Allah'ın e, eksiksiz kelimelerine sığınırım derse oradan ayrılana kadar ona hiçbir şey zarar vermez. Evet bunlar allah Teala'nın hangi kelimeleri? Selahattin var bir derste. Hı hı. Kevni kelimeleri. allah Teala'nın bunlar kevni kelimeleri. Dedik ki istiave, Allah'tan gayrına yapılan, Allah'tan gayrına, başkasına yapılan istiave, neydi istiave? Sığınma ne? talebinde bulunma, sığınma talebinde, koruma talebinde bulunma. Allah'tan başkasına aleyküm selamu rahmatullahi ve barakatuhu. Allah'tan gayrına, Allah'tan başkasına istiave edinmenin, yapınmanın, yapmanın hükmü neydi? Büyük şeydi. Ancak <gülüyor> mahlukattan, beşerden bazı kimselere, beşere de istiaze edilebileceğini, sığınılabileceğini ne yapmıştık, söylemiştik. Bununla ilgili delilleri nakletmiştik. Bunun <gülüyor> şartları neydi? Tolga, Tolga. Öncelikle bu istiaze talebinde bulunan, koruma talebinde bulunan e, kimse hayat olması gerekiyor. hayat olacak. Evet. iki evet, Kasım. Hazır olacak. Hazır olacak. Üç. Duyacak. duyacak. Dört gücü, gücü, gücü, gücü. kadır olacak, olacak gücü yetecek. Bu şartlar olduğu zaman yani bir insana diyebilir misin, estağlul bir ke, sana sığınıyorum diyebilir misin? Diyebilirsin. Mi? Bu, şart, bu şartlar olursa versin, öyle mi? mi? Bir e, hırsız geliyor, sen de komşuna bağırırsın sana sığınıyorum gel telefon açıp veya işte yanındaki bir adam'a diyebilirsin. Bunda bir base yok. <gülüyor> Bugünkü bab arkadaşlar babun mineshirik. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere müellif rahimahullah bu kitapta bizlere tevhidin ne olduğunu anlatma, anlatmakla birlikte, tevhidi açıklamakla birlikte, tevhidin zıttı olan, tevhidi çökertacak olan, tevhidin aksi olan şirkide ne yapmakta bizlere açıklayıp şerh edip öğretmekte. Çünkü kimi şeyler vardır ki zıttı ile bilindiği zaman, hatta birçok şey zıttı ile bilindiği zaman daha iyi ne anlaşılabilir, öğrenilebilir, kavrana bilir. Bu yüzden rahimallah bizlere belli bir baptan sonra, tevhid anlattıktan sonra La ilahe illallah'ın manasını anlattıktan şerh ettikten sonra artık onu bozacak olan, onu tehlikeye düşürecek olan konuya değinmeye başladı ve o konuyu tek tek bizlere e, bizlerin önüne sunmaya başladı. Zira şirk denilen mefhum kavram <gülüyor> bütün tek bir şey değildir. Yani daha önce de söylediğimiz üzere şirk kavli olabilir, kişi biriyle söylemiş olduğu bir şeyden dolayı o hataya, o riske düşmüş olabilir. Kalbi olabilir, kalbin amellerinden olabilir, kalbinde hissetmiş olduğu bir şuurdan, bir duygudan, inanmış olduğu bir inanıştan dolayı şirke düşmüş olabilir. Yahut bedeni, fiili olabilir. Bazılarıyla yaptığı bir hareketten, bir eylemden, bir fiilden dolayı bir de bakmıştır ki tevhidi zedeleyen bir yanlışa düşmüş olur. İşte Allah bizlere dikkat ederseniz bu bakta ve bundan önceki bakta ve bundan önceki baplarda da kimi zaman ne yaptı? Bugünkü değinmek istediğimiz, değineceğimiz şirk çeşidini açıkladı. O da neydi arkadaşlar? Dil ile söylenen ve kalp ile inanılan, istikad edilen, kaynağı kalp olan, menbağı kalp olan şirk çeşitlerinden bir şirki. Şimdi bize bugün açıklayacak. O da nedir? Allah'tan başkasına istirahat yapmak ve ondan başkasına Dua etmek. İstigase de dikkat ederseniz tefekkür edip iyi düşünürseniz gözünüzü önünde canlandırmaya çalışırsanız istigase de istiaze gibi başında elif, sin ve T harfleri bulunan bir nedir? İsimdir. Bastardır. İstigase yesteğisu olarak da fiil kalıbına girer ifade ettik ve dedik ki istegâse yani elif, sin ve te bir fiilin başına geldiğinde o fiili hangi manaya yükleyip katar? Talep, talep etmek. Yani istegâse dendiği zaman ne talep ediliyordu? Süncidim Sığınma, da. korunma talep ediliyordu. İstegâse de arkadaşlar gaf kelimesi Arapçada insanın başına gelen musibetin insanın başına gelen belanın ne olması demek? Kalkması demek. Elif, sin, talep. Kullanıldığı zaman kalkmasını talep etmesi demek. Yani estagifu dediğin zaman benim başıma gelen şu musibetine yap, benden gider, benden kaldır demek. Yani gavs dendiği zaman gavs nedir? Gavs yani yardıma muhtaç olanı, kendisinden yardım talep eden, yetişen, yardım eden demektir. Yardıma çağrılan demektir. Ve <gülüyor> alif burada bakın, diyor ki Babun şirk, Babun şirk, şirktendir. Buradaki min çeşit olarak hangi çeşittendir? Tebidiyedir. Ne demek tebidiyedir? Çeşitlilik, Çeşitlilik ifade yani Bazısı, bir kısmıdır. Bilgilidir. Şirkin bir kısmındandır. Şirkin bir çeşidi de nedir? En yastagife bi Allah'tan başkasına ne yapmak? İstivahede bulunmak. Şirkin bir kısmıdır. Ey <gülüyor> du'a gayrahu ya Allah'tan başkasına dua etmek nedir? Şirkin kısımlarından biridir. Şirkin tümü değildir. Dikkat ederseniz istiqase yani medet talebinde bulunmak, medet <gülüyor> istemek, başa gelen musibetin def olunmasını, kaldırılmasını isteme talebinde bulunmak da zaten nedir bir duadır. Bir duadır, dua. Değil mi? Yani yetiş ya Rab dediğin zaman agısni, agısni bana yetiş, şu başımdaki musibeti kaldır dediğin zaman sen ne yapmış oluyorsun? Dua, et. dua etmiş oluyorsun. Bunu bilmekle birlikte, bunu ifade etmekle birlikte müellif devamında ne diyor? Allah'tan başkasına dua etmek de şirktir. Yani sanki tekrardan duayı ikinci defa tekrarlamış gibi oluyor. Ama hakikatte böyle değil. Evet, istigaseyle başa gelen musibetin kaldırılması, def olunmasıyla, talebiyle, yani bu doğayla genel manada do dua arasında bir ne var? Fark var. Nedir o fark? Evet. İstigase daha nedir? Dar. Dar. Yani ne diyoruz ona? Has, hususi. Yani istigase ancak neye söylenir, ne için ifade edilir? dar an, dara başa gelen çiftlik musibet anlarında yapılan duayla ederiz diyoruz? İstigase diyoruz. Bu bakımdan nedir bu dua? Daha dardır. Ama dua dediğimiz zaman daha geliştir Yani insan başına gelecek olan, başına gelen musibetin defini de isteyebilir dua ederek yahut bir nimetin, bir rızkın, bir kolaylığın kendisine gelmesini de ne yapabilir? Dua ederek isteyebilir. O zaman dua İstihaseye göre daha nedir? Geniş, geniş. Geniştir, umumidir. Arapçada bu türden atıflara biz ne diyoruz? Ne diyoruz bu türden atıflara? Umum olan, geniş olan şeyin neye atıfı diyoruz? Dar olana. Dar olana, has olana atfı diyoruz. Bunun örnekleri Arapçada çoktur. Doğa arkadaşlar öyle bir ibadettir ki allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu ibadetle alakalı olarak bu ibadetle alakalı olarak bu ibadetle alakalı olarak birçok ayette bunun hükmünü bizlere beyan etmiş, açıklamıştır. Bizler ifade ettik ve dedik ki bir şeyin şirk olduğunu nasıl anlarız? Nasıl öğreniriz? Nasıl biliriz? Ya onun şirk olduğuna dair delil vardır. allah Teala ya da Resulü onu şirk olarak isimlendirmiştir. Tesmih etmiştir. Yahut o bir ibadettir. Onun ibadet olduğu söylenmiştir. O zaten artık ibadet olduğu bilindiyse, ispat olunduysa Vallahi, onun gayet Allah'tan başkasına yapılmasında ne olmuş olur? Şirk. Çirk olmuş olur. İşte dua ile ilgili olarak Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde Aleyhisselatü Vesselam. çok farklı şekillerde ve çok farklı isimlerle duayı ne yapmaktalar? <gülüyor> ele almaktalar. Onu bize açıklamaktalar. Bu da bizlere neyi göstermekte? Yani dua bir insanın başka birisine veya Allah'tan başkasına sec secde etmekten, ruk'u etmekten daha çok hakkında delilin geldiği ve şirk olduğu daha açık ve seçik olan, belli olan bir i̇badet. ibadettir. Yani dua böyle bir ibadet. <gülüyor> ve maalesef hakkında bu kadar açık delillerin gelmiş olmasına rağmen bu ibadet allah Teala'ya şirk koşulan ibadetlerin en önünde. en önünde gelmektedir. Mekkeli müşriklerin de düşmüş olduğu ve en çok ısrar etmiş olduğu şirk budur. Maalesef ve maalesef bugün ve bundan Önceki dönemlerde de şirk düşen insanların düşmüş olduğu şirk türü olarak en çok önemli olan bir ibadet türüdür. Dedi dedik ki Allah Teala bizlere bazen Kur'an-ı Kerim'de bazı ibadetlerin kendinden başkasına yapılmasını ne yapmış şirk olarak isimlendirmiş. Bu da bize neyi anlat, anlatır, neyi ifade eder? Diye şunu anlatır, yani Allah Teala'nın şirk olarak bu şirktir dediği bir ibadet kişi tarafından yapıldığında ne olmuş olur? Kişi şirke düşmüş olur. Doğa ile ilgili Allah Teala buyuruyor ki, metkelim şirklerle ilgili olarak fa ida raki bu fil fulk. O metkelim şirkler. اِذَا رَكِبُوا fil الْفُلْكِ Gemiye bindiklerinde دَعَوُوا اللّٰهَ Allaha لَهُ الدِّينَ Dini halis kılarak Allah ne yaparlar? Dua ederler. فَلَمَّا نَجَّهُمْ اِلَى الْبَرِّ allah Teala onları karaya çıkardığında اِذَا هُمْ يُسْرِكُونَ bir de bakarsın ki onlar müşriklerden olurlar. Yani nasıl müşriklerden olurlar? Müşkresine şirklerine devam ederler. Nasıl şirklerine devam ederler? Allah'la birlikte başkasına dua, dua ederek, yönelerek, el açarak, ibadet ederek. Demek ki onların karaya çıktığında Allah'la birlikte yapmış oldukları dua'ya allah Teala ne diyor? Şirk diyor. Bu sebeple de bizler anlıyoruz ki bu ibadetin Allah'tan başkasına yapılması nedir? Şirktir. Şirktir. Yine Allah-u Teala duayı Kur'an-ı Kerim'de ne olarak vasfetmiş? Bizlere i̇badet. ibadet olarak bahsetmiş. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam ile ilgili olarak allah Teala, İbrahim Aleyhisselam diyor ki وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ min اللّٰهِ Kavmine diyor ki وَاَعْتَزِلُكُمْ Ben sizlerden ne yapıyorum? Uzaklaşıyorum. Sizlerden kaçıyorum. Ve ma tedu'une min Allah'tan başka Allah'la beraber dua ettiklerinizden de ne yapıyorum? Uzaklaşıyorum. Dikkat edin İbrahim Aleyhisselam ilk ayette nasıl ifade ediyor? Sizlerden ve sizlerin dua ettiklerinizden ne yapıyorum? Uzaklaşıyorum. فادع ربي asa الا اكون شقيا ben Rabbime dua ediyorum diyor Allah'a dua ediyorum. Umarım ki temennim odur ki mutsuzlardan mutsuz olanlardan, betbahlardan ne olmayım? Olmayım. Felma adu rabbi asa an la akuna bi duai rabbi shaqiya. Ben Rabbime yaptığım duadan dolayı, Rabbime yaptığım duadan dolayı ne olmayım? Mutsuz, betbah, şakı olmayım. Şimdi allah Teala anlatıyor İbrahim Aleyhisselam'ın bu uzaklaşma eylemini. Diyor ki, فَلَمَّا اِعْتَزَلَهُمْ İbrahim onlardan uzaklaştığında وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Ve kimlerden uzaklaştığında? Ibadet Onların edelim. ibadet ettiklerinden. allah Teala ikinci ayette, hemen bu ayetin peşinde Meryem suresinde İbrahim'in sizden ve sizin dua ettiklerinizden uzaklaşıyorum. Eylemini allah Teala anlatırken ne olarak anlatıyor? İfade ediyoruz. Evet. İbrahim onlardan ve onların i̇badet. ibadet ettikleri şeylerden uzaklaştığında yani onların dua eylemi o zaman nedir? Bir ibadettir. Bir ibadettir. Bugün de bu kitapta gelecek yine başka bir delil. Doğanın ibadet olduğunu ifade eden bir delil. Diyor ki allah Teala ve men Kimmen يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى Kıyamet gününe dek kendisine cevap veremeyecek olan bir kimseye dua eden ben başka daha sapık kim olabilir? Ki ve hum an duaihim ve kıyamet edek onun duasında cevap veremeyecek olan o kimseler var ya o ölüler onlar kendisine dua eden bu dua, dua edicinin doğasında nedirler diyor Allah Teala habersizdirler. Ve idha husirannas kanu law a'da ve o dua edilenler o dua edenlere insanların haş gün ne olacaklar düşman olacaklar diyor Allah adına. Adım olacaklar, düşman olacaklar. Ve kanu bi ibadetihim kafirin ve o yaptıkları ibadeti ne yapacaklar? inkar edecekler. Bakın ayetin başında ne dedi? Allah'tan başka, Allah'tan gayrı, Allah'la birlikte Kıyamet'te de kendisine cevap veremeyecek, icabet edemeyecek olana dua edenden daha sapık var mı? Kim olabilir? Sonra Allah-u o dua edilenleri kıyamet gününde şöyle dediğini anlatıyor. Bile. Diyor ki وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ Onlar ahirette, kıyamette dua edilenler Dua edenlerin neyini inkar edecek? Doğasını mı? Ibadeti mi? İbadetini mi? Demek ki doğa bir nedir? İbadettir. O halde Allah'tan başkasına ne olmaz İbadet, i̇badet edilmez. edilmez, ibadet yapılmaz. Yani doğa edilmez. Biliyorsunuz hadis, meşhur hadis, Nuhman hadisi, Tirmizli'ne rivayet ettiği, sahih olan hadis. El-dua Hünce aleyhissalatü vesselam huval ibadah. Doğa, ibadetin ta kendisidir ne demek? Dua ibadetin ta kendisidir. Ne demek yani bu? Dua ibadetin en önemlisidir diyor Ali Dua ibadetin en eftalidir. Dua ibadetin en eftalidir, en faziletlisidir. Neye binaen söylüyoruz? Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet olunan hadiste şöyle buyuruyor. Eftalul ibade huve dua ahharu'l ibada ve duaa ibadetin en fazili en fazileti nedir duadır sonra bu hadisten sonra neyi okuyor Abdullah ibn Abbas ve qala rabbukum ud'uni astecib lekum qala rabbukum dedi Allah Teala bu ayette Rabbiniz dedi ki ud'uni bana dua edin astecib <gülüyor> lekum ben de sizin duanıza icabet edeyim duanıza karşılık vereyim. İnnel <gülüyor> lezîne Kibirlenenler Büyüklenenler var ya neyden? Allah'a iddia. An Bakın ayetin başında ne diyor allah Teala? Dua edin. Dua edin size? İcabeti icabeti edeyim. Ayetin devamında diyor ki bana dua etmekten kibirlenenler demiyor. Ne diyor bana? ibadet, i̇badet etmekten kibirlenenler Seyed <gülüyor> cehenneme Dahilin, cehenneme küçümsenmiş, alçan insanlar olarak ne yapacaklar? Sokulacaklar, girecekler. Bakın ayette İbni Abbas nasıl delil getiriyor ayeti? Yani doğanın ibadet olduğuna dair delil getiriyor. Gerçekten ayet bu şekilde. İbrahim Aleyhisselam'la ilgili olan ayette de bu şekildeydi. Bu ayette de bu şekilde. O halde anlıyoruz ve görüyoruz ki dua bir ibadettir ve hatta ibadetin ve kendisi. kendisi en eftali en eftalidir. Ve Hı. Mekke müşriklerinin ve ondan önceki dönemde yaşayan insanların ve maalesef bugün şirke düşen insanların şirke düştükleri en çok şirke düştükleri ibadet türlü de nedir? Dua. Duadır. Duadır. Evet. Diğer <gülüyor> şirke düşünen farklı başka ibadet türleri de yok mudur? Hilekiz vardır. Ama şeytanın Oynamış olduğu oyun sonucu Allah'ın rahmetinden uzaklaştırma adına Allah'ın cennetini insanlara ebedi olarak mahrum etme adına insanları oynadığı bu oyun sayesinde bugün görmekteyiz ki insanlar dualarında, bırakın dualarında şirk lafızlarını kullanmayı söyledikleri ilahilerde bile söyledikleri şiirlerde bile ne yapmaktalar? Bunu açık bir şekilde söylemekteler. Medet ya Rasulallah diyor adam şiir okurken. ilahi okurken medet ya Rasulallah diyor. Ne demek medet? Gavs demek yani. Medet demek yani yardım evet. et demek. Bu bir dua mıdır? Duadır. Bu bir ibadet midir? Doğadır. İbadettir. İbadetse bu yalnızca kime yapılmalı? Allah'a Allah yapılmalı. Yani Allah'a ortak <gülüyor> koşulan ne olduğu, Allah katında ne kadar değerli olduğu Şirk konusunda önemli değil. değil. İster bu bir peygamber olsun, ister bir melek olsun, ister bir taş olsun, ister bir evet. ağaç olsun. O yüzden Allah Resulü, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu üzere İmam Müslim'in Ebu, Hureyre, Ebu Hureyre'den rivayet ettiği hadiste. Ne diyor Allah-u Teala? اَنَا اَغْنَا شُرَكَاءِ اَنِ الشِّرْكِ Ben şirk koşulan, kendisine ortak koşulanların şirkten en birisi, en birisi olanı en uzak olanıyım. مَنْ عَمِلْ عَمَلًا أَشْرَكَ ف۪يهِ مَعْيَ غَيْرِ Kim bir amel işler? Ve o amelinde Allah'a yani bir ortak koşarsa ve وَشِرْكَهُ Onu ve yapmış olduğu şirki ve amelini ne <gülüyor> Terk ederim. <gülüyor> terk ederim yani Allah-u Teala'ya ortak koşulan kim olursa olsun, ne olursa olsun bunun bir farkı yok. Yani bu iki farklı metotla anlıyoruz ki dua nedir? Bir, ibadettir. Öncelikle ifade ettik ki allah Teala duayı başkasına yapılması ne olarak vasf ediyor Kur'an-ı Kerim'de? Çirk olarak. İkinci olarak söyledik ki dua bir, <gülüyor> ibadettir. Üçüncü olarak allah Teala duayı din olarak nitelemiş Kur'an-ı Kerim'de. Deminki okuduğumuz ayet, فَاِذَا rakibu fil الْفُلْكِ <gülüyor> onlar gemiye bindiklerinde, denize bindiklerinde dini halis kılarak ne yaparlar? Allah'a dua ederler. Yani neyi halis kılıyorlar onlar? Ne o din? Doğa, gemindeki yaptıkları dua. Allah o duayı ne olarak isimlendirdi? Din olarak isimlendirdi. Demek ki bunun Allah'tan başkasına yapılması nedir? Şüktür. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği dördüncü uslup, dördüncü metot ise bu duanın, bu ibadetin başkasına yapılması takdirde başkasına yapanın azapla tehdit olunması. Eğer allah Teala bu duayı, bu ibadeti başkasına yapanı ne yapıyor? Azapla tehdit ediyor. Ne buyuruyor? فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اِلَهًا <gülüyor> آخر Allah'la birlikte başka ilaha ne yapma? Dua etme. Başka ilaha yalvarma. فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ böyle yaparsan, Allah'tan başkasına dua edersen ne olursun? Azap azab edilenlerden, edilenlerden olursun. Kime bu hitap? Bu ayetteki hitap? Allah yani kime ya, hitap, Allah hitap ediyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ilk defa hitap ediyor değil mi? <gülüyor> Bakın ifadeye. Allah'la beraber başka ilaha dua. dua etme. Sen dua edecek olursan azaba uğrayanlardan olursun. Azap edilecek olanlardan olursun. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a bu şekilde bu hitap yapılıyorken siz gelin bizim kendi halimizi düşünün. Bugün insanlara dediğimiz zaman ya böyle bir şey yapmak şirk dediğimiz zaman ya kardeşim bırak bizle uğraşmayı. Git, Müslümanların düşmanları var onlarla uğraş. Nedir bu şirk tevhid, ibadet diğer insanlar aslında bu ayetlerin farkında değiller. Allah-u Teala Nebi aleyhissalatü vesselam ki insanların efendisi, en şereflisi. Gelmiş geçmiş günahları affolunmuş. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ''Ya eyyühen nebi'' diye hitap etti. ''Ey peygamber'' diye hitap etti. ''Ey rasul'' diye hitap etti. Peygamberlerin en şereflisi, en değerlisi olan peygambere Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a evet. Muhammed bin Abdülham Sallallahu Aleyhi Vesselam'a ne diyor? ''Leyn ve lakaduhi ileyke ve ilerlezine min kablete l'in eşrektte la ehbatanne ameluk'' ''Sana ve senden öncekinden şu vahy oldu'' Sen Allah'a ortak koşarsan layıhbat anı amele umulün boşa gider düşer bakın ayete bakın ve la tekunen min el ve husranı gören <gülüyor> adam ben illaha sabut bilakis ey muhammed neb Allah'a ibadet bak fakun min el Allah'a ya. şükredenlerden ol yani bazen tevhid'i anlatırken veyahut da tevhid'i anlatmış olan kitap kalem almış olan bu konuyla ilgili isareler yazmış olan insanlara çok sert oldukları söyleniyor. Böyle iddialar ortaya atılıyor. Halbuki, yani Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki zikrettiği ayetleri okuyan kimse bunu görür. Yani tevhid anlatmak sertlik demek değildir. Doğru olan budur. Allah'ın hakkı vardır. Allah'ın hakkının çiğnenmesi işlenebilecek olan günahların en çirkini, en iğrencidir. Ona karşı da ne olmalı Sert olunmalı demiyoruz. Ona karşı da Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiği ifadelerle, ayetlerle deliller sunulmalı deliller Zikredilmeli. 5. olarak arkadaşlar Allah Teala kendisinden başkasına yapılan duayı dalal, sapıklık olarak ne yapıyor? Vasfediyor, ifade ediyor. Diyor ki: "Eman adlu" Demek çok okuduğumuz ayet. "Men yed'u min dunillahi men la yestecib lehu ila yevmil kıyamah." Kıyamet dinnerek kendisine icabet veremeyecek cevap veremeyecek olan olanlara Allah'tan <gülüyor> gayrı olanlara dua edenden daha ne olan <gülüyor> sapık olan kimse var mıdır hemen adam Bu ifade Arapçada istifham inkarı deniyor yani. Burada soru yok. Karşısında bir cevap beklenmiyor. Buradaki istifham soru nedir? İnkarı, kınama. Daha sapık kim olabilir? Demek ki Allah'tan başkasına dua edilmek ne olarak niteleniyor Kur'an-ı Kerim'de? Bakalım. Sapıklık, dalalet. Ve sapıklığın normali değil yani. En iğrenci, en üstünü, en pisi. Bugün aklınıza gelebilecek olan sapıklıklardan daha da sapık çabih hareket, daha kötü bir hareket. Dalalet. Yani böyle bir günah. Evet, içki var, zina var. Hatta biraz daha aşırı örnek verelim. Kişinin anasıyla zina etmesi var. Bir de bunlardan daha iğrenç olan, kötü olan ne var? Şirçek var. Ama nedense, bu tür günahlar zikredildiğinde tüyler ürperir. Değil mi? Bak işte İsmail abi diyor ki hafizan Allah, Allah korusun filan. Ama Allah'ın hakkı olan şirk söz konusu olduğunda, Bizde bile bu konuyu okuyan insanlar olarak, gündem yapan insanlar olarak ne yok? Hala böyle bir şirk işte yani. Kişinin annesiyle zina etmek gibi değildir herhalde gibi. Böyle bir ne var? Bir izlenim var. Halbuki yanlış. şu annesiyle de zina etse, tövbe ettiğinde ve tövbe etmese de Allah tarafından dilemesine bağlı olarak öbür tarafta ne yapabilir allah Onu affede. Ama şirk adam dünyanın en iffetli adamı olsa, gözünü harama kaldırıp bakmamış olsa ama yetiş ya Resulallah, medet ya Resulallah, yetiş ya Abdülkadir diyerek hayatını sürse, bu adamın kurtuluşu olmasına rağmen öbür tarafta anasıyla dina edecek olan adamın Allah'ın dilemesiyle, meşiyetiyle kurtulma ihtimali var. Niye bunu ne söylüyoruz? Kendi aklımızdan mı söyledik? Hayır. Allah Teala Kur'an'ı kendisi buyuruyor. İnnehu men yüşrik billah İnnehu men yüşrik billah. Kim Allah'a ortak koşarsa, kim Allah'a şirk koşarsa, fakat harramallahu aleyhi el Allah ona cenneti ve mevvâhun nâr. Onun mevvâsı sığınığa gireceği yer ateştir, cehennemdir. Ve ma'liz zalimine min ansar. Zalimlere de bir yardımcı yoktur. İnne Allah'a la Hele Allah Teala buyuruyor ayette: İnna Allah la yağfir. Allah ne yapmaz? Affetmez. Ne affetmez? Kişinin annesiyle bir şey girmesi gibi. Ha. Ney? Eşirke bihi. Şey, şey. Kendisine. Şey Şirk koşulmayın. Ve yağfiru ma dun zalik. Bu şirkin dışındakinde ne yapar ama? Elele. Yağfur da affeder. Kimen yaşa dile dine. Yani bunun dışında Allah'a ortak koşmanın dışındaki her günah Allah'ın dilemesiyle ne olabilir? Akbolur. olabilir. Affolun. Affolun. Sahibi tövbe etmedi takdirde. Bu iki kötü örneği niye verdik? Bir diğerini daha iyi anlayabilmek için. Değil mi? Altıncı olarak arkadaşlar Allah Teala duayı Allah Teala duayı Kur'an-ı Kerim'de zulm olarak ne yapmış? açıklamış, durum olarak vasfetmiş. Diyor ki: "Vela ted'u min dunillahi ma la yenfa'uka ve la yedurruk." bu hitap kime? Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. "Vela ted'u min Allah'tan başkasına, Allah'la birlikte başkasına ne yapma dua etme. "Ma la yenfa'uka ve la Sana faydası ve zararı dokunmayacak olan. Fayda ve zararına senin adına sahip olmayacak olan Allah'tan başkasına dua etme, fe'in fealte şahit edecek olursan, böyle yapacak olursan dua edecek olursan, fe inneke minaz sen zalimlerden, zalimlerden olsun. olsun aleykum selam fe inneke minaz zalimin nedir arkadaşlar zulüm zulüm, zulüm nedir zulüm bir, şey bir kişinin bir kişinin hakkını, hakkını yemek zulüm müdür zulümdür Allah'ın hakkını çiğnemek zulüm Zulümdür. Zulümlerin en büyüdür. Lokman oğluna ne diyor tavsiye ederken? Ya gulam Ya bu La tuşrik billah Ey çocuk, ey ulat Lokman diyor oğluna. La tuşrik billah. Allah'a şirk koşma ortak koşma. İnne şirke muhakkak ki şirk le azim. En büyük çok büyük zulümdür, en büyük zulümdür. Yani zulmün kategorileri var, katmanları var, dereceleri var. En iğrenci, en kötüsü nedir? Lokman'ın olma söylediği şirktir. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا Allah aleyh, vesselam ashabına. İman edenler ve imanlarına zulm ulaştırmayanlar. Zulüm bulaştırmayanlar. ikelle lehumul emnu. Onlara tam bir güvenlik vardır. Vehum muhtedun. Onlar hidayete doğru erdirilmiş insanlardır. Sahabeler korkuyor. Hangimiz imanına zulüm bulaştırmadı? Ne demek yani? Hangimiz kendine zulmetmedi? Hangimiz kardeşine zulmetmedi? Yani biz Allah-u Teala'nın vaat ettiği emniyet, güvenlik ve hidayete erme vaadinin müjdesini kaybettik. Korkusuyla peygambere geliyorlar, soruyorlar. Zulmüne ne olarak anlıyorlar? Eziyet Eziyet, hak çiğneme. Kendine zulüm, başkasına zulüm. Ne diyor Allahü Eşşadül onlara? Ne işler yitiren ileyhi. Sizin gittiğiniz o görüşünü sunduğunuz, anladığınız değil. Siz diyor Lokman'ın oğlu söyledi şu ayet okumuyor musunuz peygamber? Ya ya bu ne? La tushrik billah. Ey evlat, Allah'a şirk koşma, ortak koşma. Inna shirk la zulmun azim. Şirk çok büyük bir zulüm. Yani aleyhissalatü vesselam ayetin tefsirini hemen yapıyor. Ve Allah Teala bakın Kur'an-ı Kerim'de وَلَا تَدُعْ مِنْ دُونِ ma مَا لَا يَنْفَعُكْ وَلَا يَضُنُكْ Sana faydası ve zararı olmayan Allah'tan gayrı başkalarına dua etme فَاِنْ فَالْتَ Şayet bunu yaparsan dua edersen فَاِنْ لَكَ مِنَ الظَّالِمِينَ Sen <gülüyor> Zalimlerden olsun. Ve yine Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisinden başka yapılan duayı şatat olarak ifade ediyor. Şatat. Ne demek şatat? Haddi aşmış söz. Arapçada şatat demek haddi aşmış sınırları çiğnemiş söz. Bu kelimeyi hatırlayan var mı? Cuma günleri keyf suresini okuyanlar hatırlar. وَلَنْ نَدْعُوَ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ Biz ondan gayrısına, ondan gayrı ilahına yapmayacağız. Dua etmeyeceğiz. لَقَدْ قُلْنَا اِذَنْ شَطَطًا Dua etmiş olursak ne yapmış oluruz? <gülüyor> şatat yapmış oluruz. demek şatat? Haddi aşan söz, haddi aşan şeyler yapmış oluruz. Yani Allah-u Teala bakın Allah'tan başkasına, kendinden başkasına yapılacak dua ne olarak ifade ediyor? Haddi aşmış söz. 8 olarak allah Teala sadece kendisine dua edilmesini yalnızca kendisine dua edilmesini emrediyor. Ne diyor? Kul. De ki inma ed'u rabbi ve la ushriku bi ahada. De ki inma bilakis ed'u rabbi. Ben kimə dua ederim? Rabbi. Ya Rabbime. Ve la ushriku bi ahada, ondan başkasına dua etmem, ortak koşmam, şirk koşmam. Burada neyi emrediyor Allah Teala? Yalnızca Allah'a dua edilmesi gerektiğini. <gülüyor> Son olarak arkadaşlar dokuzuncu olarak allah Teala Kur'an-ı Kerim'de duanın başkasına yapılmasını ne yapmış? Emretmekle birlikte hesaplamışla. Kendisine yapılmasını emretmiş, başkasına yapılmasını hesaplamış. Tesaklamış. Ne diyor Allah-u Teala? Ennel mesâcide <gülüyor> lillâhi. <gülüyor> Mescidler Allah'ındır. Fela tedûû ne yapmayın? Allah'la Allah birlikte kimseye dua etmeyin. Bu ve buna benzer farklı ifadelerle Kur'an-ı Kerim'de dua ne yapılmış? Vasf olmuş, nitelenmiş, ibadet olduğu, başkasına yapılmasının şirk olduğu ve buna benzer şekilde ayetlerde buyulduğu üzere bizler bütün bunlardan ne anlıyoruz? Bu ibadet, dua ibadeti çok azim, çok büyük Anlamlı, değerli bir ibadettir. Başkasına yapılması yasaktır, şirktir. İnsanı hafazan Allah, cehenneme ebedi olarak sürükler atar. Allah bizi bu iğrenç, çirkin, sapıkça duadan muhafaza eylesin. Tabi bu ayetlerde geçen arkadaşlar dua, daha önce de ifade ettik. <gülüyor> Doğa iki türlüdür. Kim hatırlıyor doğanın Hı -hı. çeşitlerini? Bir istek, abi, istek, abi. istek, i̇stek duası var. var. Ne demek? Yani, talep. Hı -hı. Yani dilinle lisanınla diyorsun ki Allahum gfirli. Allahum gfirli. Bu bir dua mıdır? Dua. Duadır. Neyle yapılır? Dille. Dille yapılır. Ne ifade eder? Talep. Talep ifade eder. Biz buna ne diyoruz? Du'a'u du'a'u evet. mes'ele du'a el mes'ele İsteme duası Bir de var ki dinle yapılmıyor ama lisan hal ile yapılıyor. Yani sen namaz kılıyorsun namaz kılıyorsun, kurban kesiyorsun oruç tutuyorsun. Bunlarla ne istiyorsun? Talebin ne? Allah'ın rızası. Yani namaz kılan Allah'ın rızasını ne yapmış oluyor? talep etmiş oluyor. Bu da bir nedir? Doğadır. Ama dille yapılan bir dua mıdır? Hayır. Neyle yapılan? Hal ile yapılan. Buna da biz ne diyoruz? Duaul ibadet. İbadet duası. Birisi dille yapılıyor. Birisi hal ile yapılıyor. Onun için Allah Teala ne diyor? Fekâdâ rabbukumudûnî Bana dua edin. Size ne yapayım? Duanıza icabet edeyim. Şayet, <gülüyor> biz bu ayeti şöyle teşhir etsek. Rabbiniz dedi ki bana ibadet edin ben de sizin ibadetinizi sevabını vereyim. Çünkü oradaki dua iki manaya da gelebilir. Hem duaul mes'ele isteme, dille yapılan dua hem de Duanı duaul ibadet yani. ibadet duası. Sadece ayetin peşinde ne diyor? İbadetten innen lezîne yestekbirûne an ibadeti bana ibadet etmekten ne yapar? Kibirlenem. Kibirlene. Nasıl ibadetten? Hem hal ile hem de hmm. dil ile. ne Cehenneme ne yapacaklar? Girecekler. Alçak, alçak insanlar olarak girecekler. O halde öğrendik ki arkadaşlar bildik ki dua bir ibadettir. Talep bir şey istemek bir ibadettir. Bu yalnızca Allah'a yapılır. Peki ibadet olan, kişiyi şirke düşürecek olan duayı biz nasıl tanıyacağız? Yani bugün bir insanın bir insandan yardım talebinde bulunması da bir ibadet midir? Yoksa kişi şirke düşürecek olan doğa başkasına yaptığı takdirde şirke düşürecek olan doğanın belli şartları ve kuralların vardır. Daha önceki derslerde söylediğimiz gibi. Yani ne zaman kişi hangi şartlarda dua ettiğinde hangi şartları çiğnediğinde şike düşmüş olur. İlk olarak diyoruz ki, mutlak olarak ölüye dua etmek şiktir. Yani ölüye dua etmek der ki Allah'ım bunu affet, bunu bağışladı manasında değil. Ondan ölüye şirktir. yetiş, yardım et, rızık ver. Çoluğumu çocuğumu Korun. koru, muhafaza et. Yani ölüden mutlak olarak istemek nedir? Şiktir. İkincisi arkadaşlar, hayatta olan ancak hazır olmayan, gayip olan kimseden istemek nedir? Şirktir. şirktir. Hayatta olan ancak gayip olan, hazır olmayan kimseden istemek şirktir. Yani adam önü değil. Yani evet, bugün bir insanın kalkıp yetiş ya Hamza demesi şirktir. şirktir. Adamı anlattık, dedik ki ölülerden yardım istenmez. Çünkü bu bir ibadettir. Doğadır. Doğada bir nedir? İbadettir. Sen şu anda duymayan, hayatta olmayan birisinden yardım istedin. Ondan dolayı bu şirktir. Peki o zaman dedi ki Fatih'teki arkadaşım Ali. Yetiş ya Ali. Bu da şirktir. Neden bu da şirktir? Çünkü o da ne yapmamakta? Senin? duymamakta. Üçüncü olarak arkadaşlar ancak Allah'ın gücü ve kudreti yetebilecek olan bir şeyi hayatta olan ve hazır, hazır olan kimseden istemek. De tamam adam dedi ki hadi onları kabul ettik. Öğleden istemedik. Bizi duymayanlar istemedik. Ya, bu adam burada işte. Beni duyuyor ve hazır burada. Ondan beni affetmesini istiyorum. Günahların başlamasını istiyorum yani. Bu ne oluyor? Bu da aynı şekilde şirk, şirk. şirk oluyor. O halde, o halde caiz olan talep, doğa nedir? Hangisidir? Kimden ancak bir talepte bulunur, istenir? Bir şey, bir şey. Hayatta olacak Hazır olacak. olacak. Hazır olacak. Gücü. gücü olacak ve istenilen şey yani gücü olacak derken istenilen şey Allah'ın yani onun gücünün yetemeleceği bir hususu olacak. Hop. Gel beni kurtar diyorsun adam seni gelip kurtarıp gücü yeteceği bir mesele yani şöyle gücü yetecek bir mesele olacak. Yani şu, şu şekilde değil. Yani yüz, yüz, Denizde boğuluyorsun. Tamam mı diyorsun ki yüzme bilmeyen birisine, Muhammed'e diyorsun ki <gülüyor> Muhammed yetiş beni kurtar Muhammed de yüzme bilmiyor sen yetiş beni kurtar dediğin zaman Muhammed de ortak koşmuş olmuyorsun yani ancak Allah'ın gücünün yetebileceği bir şeyi Kullansın. istersen tamam o güç yetme meselesini, kadir olma meselesini iyi zapt edin. iyi anlayın yani, yani tamam. Muhammed'e denizi kurut dersek Muhammed'e <gülüyor> derse Muhammed denizi kurut var, kitaplarda, kerametlerde yazıyor yazdık siteye de koyduk <gülüyor> Keramet nefhumu diye. Tabakat Şarali zikrediyor bunu Şairani tabakatta Evliyaullah diyor. Ricalullah, Allah'ın adamlarından birisiydi diyor. Bir gün diyor, iddiasına girdiler diyor. Göleti kurutur musun? Kurutamaz mısın? O da diyor, başladı göletten su içmeye. Öbür taraftan da diyor organıyla insanların önünden diyor. Diğerden ağzından içiyor, organından diyor, ne alıyor. Suyu, suyu, suyu çıkarıyor. Böyle bir keramet. Tamam. <gülüyor> Oradan anlıyoruz arkadaşlar. Şu üç olacak. birisine yardım talep istiyorsan. Hay olacak, hadir olacak, güç ettirebileceği bir husus olacak. Şimdi tasavvuf erbabı, Allah'tan gayrına, Allah'tan başkasına yönelme bile yönelmenin mümkün olabileceğini, caiz olabileceğini, dua etmenin caiz olabileceğini açık açık söylüyorlar. yani. İmaen termihan değil. Açık açık. Kitaplarına yazmışlar. Başınız sıkıştığı zaman اِذَا اَعْيَتْكُمُ الْاُمُورِ bi بِاَصْحَابِ الْكُمُورِ Kitaplarına yazmış yani. Bu bizim uydurduğumuz bir şey değil. Şu saatte, şu dakikada. İşleriniz zora girdiğinde sıkıntıya düştüğümüzde kabir ashabından, kabirlerde yatanlardan yardım, yardım isteyin. İstiğane, talepte bulunun. Dua edin yani. İşte tasavvufçuların arkadaşlar, Doğru. tasavvufçuların, tarikatçıların Delil olarak sundukları şeyler ya zayıftır, uydurmadır bu şekilde. Hadis kitaplarında bilindiği üzere. Ya. Uydurma senet olarak, ravileri olarak, kezzap olan, mevzu olan, uydurma kişiler olan kişilerin, ravilerin bulunduğu hadisleri ya getirirler bu şekilde. Bunlara aldanmayın. Yahut da getirdikleri delil sahihtir ama oranın delili değildir. İstillal yanlıştır. O manaya gelmez. Şimdi daha iyi Bakın, Çok önemli bir husus. Buna dikkat edin. Kimi zaman uydurma hadisleri sunarlar, koyarlar. Demek ki ayette olduğu gibi demek ki örnekte olduğu gibi pardon hadiste olduğu gibi uydurma hadiste. Başınız sıkıştığı zaman işleriniz kötü gittiği zaman kamerada neredesin? Adam tefsir kitabına yazmış koymuş. İnsanlar okuyor. Dedik ki bu uydurmadır. Hadis alimleri ittifak ile bunun uydurma olduğunu ne yapmıştır? Beyan etmiştir, açıklamıştır, kabul etmiştir. Aa bazen de şu vecih ile yaklaşıyorlar insanlara. Biliyorlar ki insanlar cahil. İnsanların zayıf hadislendiğinde ne anladıklarını kendileri zaten söylüyorlar, dalga geçiyorlar. Ne diyorlar zayıf hadis yani hadisin zayıf hışışmanı mı Değil mi? Onlara göre hadisin zayıf hışışmanı olmaz. Hadis ise hadistir. Değil mi? ilk getirdikleri aleyküm selamünaleyküm ilk getirdikleri delil yani yöntem zayıf hadis, uydurma hadisi kullananlar. İkincisi delil sahiptir, Yani delil sahiftir. Ayettir. Sahih hadistir. Ama o manaya gelmiyordur. Buna da biz ne diyoruz? İstidlal. Yani delil ayrı bir şey. O delilden istidlal o manayı çıkarmak Aynı bir şey öyle değil mi? İstidlal de önemlidir. Şimdi adam diyor ki sen hocam anlatıyorsun, istigase diyorsun, gavş diyorsun, yardım diyorsun, doğa diyorsun. Bunun Allah'tan başkasında yapılmayacağını söylüyorsun. Ama bak Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselam'ın kıssasında Kasas suresinde Musa Aleyhisselam'ın o adamı yumrukla öldürme meselesinde ne diyor? Fesdagasehu <gülüyor> فَاسْتَغَاثَ مِنْ شِيَاتِهِ عَلَىٰلَّذ۪ي لِلْعَدُوِّه۪ فَاسْتَغَاثَ مِنْ شِيَاتِهِ Kendi cemaatinden, kendi kavminden olan adam, düşmanına karşı Musa'dan ne yaptı? Medet umdu. İstigathe, yardım talep etti, başındaki belayı kaldırmasını istedi. Sen diyor bak istediğin kadar istigathe anlat. Siz muhabirler böylesiniz. Böyle uydurma şeyler de söylüyorlar değil mi? Bizim kendimize kullanmadığımız, takmadığımız isimlerle işte bunlar cahil insanlar. Vatandaşı avamı yakalanırlar böyle. Kandırmakta üzerlerine yok. Kur'an-ı Kerim'deki ayet mi gizliyorsunuz insanlara? Bak ne diyor? Kendi kavminden olan o düşmanına karşı adam ne yaptı? Yardım talep etti başındaki belayı kaldırmasını istedi peki bunu doğru bir şekilde nasıl anlayacağız arkadaşlar nasıl anlamalıyız bu olayı caiz olan istihase caiz olan, olan istihase var burada caiz olan yardım var ne bir, musa hayır diri iki, hazır yanında üç, gücü et mesela ona gidecek vuracak kurtaracak bunda bir işgal, bunda bir problem bunda bir sorun yok ki Bizim sorun olduğunu söylediğimiz, şirk olduğunu söylediğimiz mesele senin Kartal'da yağmur yağarken, arabanla giderken yağmurun etkisiyle öndeki kamyonu devirip arkasından, ka kasasından odunları kalasların, odunları kalasların yere sürüp kalasların senin üzerine geldiğinde yetiş ya Hamza dediğin şeyi kastediyoruz biz şirk olarak. Anladın mı? Yani bizim kastettiğimiz şey bu. Ama desen ki Ya Kadir şu köpekten beni kurtar, koru. Gel. Ya Kadir orada. Seni duyuyor ve eline taş alıp atacağı bir durum var. Bu caizdir. Bu istigate caizdir. Ama kimilerinin, bazılarının dediği gibi işleriniz kötü gittiğinde, sıkıntıya düştüğünüzde kabir asabından yardım isteyin dendiğinde. Burada biz buna çünkü kıvâdetin en eftali nedir? Doğal. Evet. Ve İbn-i Kayyım Rahimahullah şöyle diyor. Şirki anlatırken, şirkten bahsederken diyor ki Ve min enva'ihi Şirk birçok çeşittir. Şirkin türleri vardır. Bunlardan bir tanesi de Talabul hava'ici minel mauta ölülerden, mevtaalardan ihtiyaçlarını yapmak, gidermesini istemek de bir şirktir. Yani bu bu zamanda uydurulmuş, bu zamanda yazılan kitaplara girmiş mesele değil. İbni Kayyum zamanında da vardı. Ondan önce de vardı. Ve istigâsetu bihim Ve onlardan da yapmak? İstigâse, yardım, medet olmak da nedir? Şirkin ta kendisidir, bir türüdür, bir çeşididir. Ve <türlüğün> tevedcuhu ilehim, Onlara ne yapmak? teveccüh etmekte, ne demekte? Şirkin bir türüdür. Ve İlmi Kayyım çok ilginç bir söz söylüyor burada. Diyor ki وَهَذَا Şirkil شِرْكِ الْعَالَمِ وَهَذَا أَصْلُ şirkil الْعَالَمِ Alemde, dünyada işlerinden şirkin aslı temeli de zaten budur. budur. budur. Öyle değil mi? Ya Mekke müşriklerine dönün Onlarla bir hani bugün modern şeyle bir empati yapın, konuşun şöyle. Adam bana desen ki, yeri göğü kim yarattı? Ne der? Allah. Allah. Allah. Sizi kim yarattı? Allah. <gülüyor> göze ve kulağı malik olan kimdir? Allah'tır derler. Bu soruya da o cevap verirler. E, sorun ne? Bu adamlar hala niye Müslüman olmadı? Ateist değiller. Göğü yaratanın Allah olduğunu biliyorlar. Yeri yaratanın Allah olduğunu biliyorlar. Güneşi ve Ay'ı hizmete sunanın Allah olduğunu söylüyorlar rahiplerde. Onlara sorduklarında. Sorun ne? Problem ne? Temelinde ne yapıyor? İbni Kayyım'ın söylediği bu söz. Nedir o? Bizler ancak bunlara lata, menata, uzaya bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye <gülüyor> ibadet ediyoruz. Yani nasıl bir ibadet? <gülüyor> hem dua ibadetinde hem de fiili ibadette bulunarak onlara ne yapıyoruz? Yakınlaşmak. İbadet ediyoruz ki bize ne yapsınlar? Allah'a yakınlaşmak. Allah. Yani gayeyle Allah'a ulaşmak, Allah'a yaklaşmak. Yani ibadet olunanlar, teveccüh edilenler, yönelilenler La't menat uzza ve diğerleri hubel Allah'tan daha düşük bir seviyede. Allah'tan daha aşağı bir makamda. Ama buna rağmen onlara ibadet ediyoruz. Çünkü onlar Allah katında bizlerden daha değerli, o sebeple bizleri Allah'a daha da yakınlaştırsınlar diye onlara yöneliyoruz, teveccüh ediyoruz. Bu da aynı şey. Lafzı lafzına, harfiyen, harfi harfine söylenmekte, tekrarlanmakta. Bunu herkes duymuştur hayatta. hayatında en az birkaç kere değil mi? Ya hocam güzel söylüyorsun da, ya iyi söylüyorsun da biz güne ya. Evet. Ve fil fetâhü vel Fethu'l-Mecid müellifi Abdurrahman bin Hasan Ali Şeyh Bu kitapta Fethu'l-Mecid'te özellikle tevhid ehli muvahid hanefi alimlerden özellikle ulûhiyet konusunda çok açık konuşmuş, alimlerden nakiller yapmasıyla tanınan bir alimdir. Abdurrahman bin Hasan Ali Şeyh. Ve vel bu Hanefi mezhebinin önemli fetva kitaplarından bir tanesidir. Yazarı Muhammed bin Muhammed el-Ma'ruf bin el-Bazzaz el-Hanefidir. Ölüm tarihi 827'dir. Hicri 827'dir. Bu kitabında diyor ki: "Kale ulama una." "Kale ulama una." "Alimlerimiz buyurdu ki, alimlerimiz dedi ki: "Men kale erwahul mashayhi haاضره ta'lem." kim derse ki, evliyanın, meşayihin, ruhları hazırdır, nazırdır, her şeyi bilir derse, yekfur, kafir olur demiştir diyor alimlerimiz. Kim diyor bu sözü <gülüyor> hani hangi Hanefi oluyor? alimlerden Muhammed bin Muhammed söylüyor. El Bezzaz söylüyor bunu. Hangi kitabında? Fetava Bezzaziyye de söylüyor. Yine ayrı bir Hanefi alim Sun'ullah sunullah da buyuruyor ki kitabında diyor ki: "Hada wa ennahu qad zahara an fi ma Bugün diyor günümüzde kendi çağında bahsediyor. Müslümanlar arasında bazı cemaatler, bazı gruplar ortaya çıktı. İddia ediyorlar <gülüyor> ki "el-evliya'ya tasarrufatun ve ba'dama mamatihim." İddia ediyorlar ki bu insanlar evliyanın hayatta olduğu gibi, öldükten sonra da ne var? Kesinlikle. Tasarruf var. Yani hayatta tefsir okutuyorsa bu hürifler ki, evlat yanımda kabir al da öldüğünde belak gelip ne yapacaksın? Tefsir, tefsir okuyacaksın. Dersler devam edecek. <gülüyor> yani bu bu zaman çıkmış bir şey değil. Bu dönemde çıkmış bir şey değil. Bak sunu Allah elhanefi. Böyle diyor gruplar çıktı, cemaatler çıktı, bunu iddia ediyorlar. Ve iddia diyorlar ki ve yustagadu bihim fiş şedaiti fiş şedaiti vel beliyyat. Musibetli, şiddetli kötü durumlarda onlardan istigafe edilebileceğini yetiş, medet denilebileceğini söylüyorlar o meşayihten. Feyatuna <gülüyor> onların kabirlerine geliyorlar ve yunadunhum kabirlere sesleniyorlar diyorlar ki ve fiqada ihtiyaçlarımızı gider diyerek sesleniyorlar kabirlere. Maşın sıkıştığı zaman kabirlerden ne yapın? Aynen. Yardım isteyin. Mustadilin en ne minhum keramat ve buraya Delil olarak da diyor ki bu kabirde yatanlar bizim ihtiyaçlarımızı gidermekteler. Bu da o yatanların neyidir? <gülüyor> Kerametidir. Sen kerameti <gülüyor> inkar ediyorsun? Bak bak bak Vahavi'ye bak kerameti inkar ediyor. Bakın dikkat edin bu sözler Muhammed'in İbn Abdül Vahaba, Şeyhul İslâm İbn-i Teymiye'ye ayet değil. i̇bn Kayyime ait değil. Sonra Allah el-Hanefi. İşte bu matbu var. Ne derler ki diyor bu insanlar? Bu Müslümanların arasından çıkmış insanlar. <gülüyor> derler ki: "ومنهم أبدال، فنقباء وأوتاد ونجباء و70 و7 ve 40 ve Derler ki bu meşayih, bu evliya kategorilere ayrılır. Kimleri vardır ki kutuptur? Şimdi kutup, gavs Azam, Kırklar vardır diyor, yetmişler vardır, yediler vardır, 4'ler vardır. Yani o zaman da bu lafızlar kullanılan şeyler. Diyor ki, azzulahumuz de bayheven nuzur ve bu kabirde yatanlara kurban kesmenin caiz olduğunu habarlar, caiz görürler, caiz olduğunu söylerler. Onlara adaklar adarlar. Ve esbatu lehum fi ucur ve bu konuda ejderlimin olduğunu, sehablarının olduğunu söylerler. Diyor ki devamlasın Allah Al Hanafi. Vaha del kelam bu söylediğim sözler var ya nafrettiğim sözler. Fi tafriyut ma ifrat. Tefritun ve ifrat. Hem ifrattır, haddi açmaktır. Hem de tefrittir. Allah'ın hakkını yapmaktır? Çiğnemektir. Allah'ın hakkını vermemeyecektir. Bel fihil helakul ebedi. Bir kişinin ebedi olarak helak olması vardır bu sözde. Vel azab esermedi. Ebedi azaba girmesi <gülüyor> nesile olur. Diyerek sözlerine bu alim devam ediyor. Ne kadar ilginç değil mi? Yani şirk her dönemde aynı, şirk. aynı. Aynı şirk. Sonra devam ediyor. Diyor ki Ve ama kablu bit tasarruf ba'del memad Öldükten sonra evliyanın meşayihin ulemanın tasarruf sahibi olduklarını söylemek Sunuullah'ın sözü Hanefi Sunuullah'ın Hanefi فَهُوَ اَشْنَعُ وَأَبْدَعُ مِنَ الْقَوْلِ بِالْتَصَرُّفُ فِي hayat Onların hayatta tasarruf sahibi olabileceğini söylemekten daha iğrenç, aynen ifadesi eşne, daha iğrenç, pis bir sözdür. Yani hayattayken dahi güçlerinin yetemeyeceği bir şey konusunda, bir konuda tasarruf sahibi olduklarını söylemek nedir? Çirkin mi sözdür. Öldükten sonra söylemek istediyor, daha da çirkin mi sözdür. Hemen ayet zikrediyor. قَالَ جَلَّ zikru. Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu diyor. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. <gülüyor> sen öleceksin, ölüsün. <gülüyor> ve onlar da ölecekler, hepiniz birer ölüsünüz. Peygamber'e sesleniyor böyle bu şekilde Allah-u Teala. Yani bu ayet durdukken sen nasıl olurdu? <gülüyor> Evliya, mukaba, evtad, kutup, bunu yetmişlerin, kutların böyle olduğunu söylesin. Diyerek devam ediyor. Burada kalalım inşallah bu hafta. Önümüzdeki hafta bu bağı, bu başlığı bitireceğiz. Subhanakallahumna bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfurullah ve tuz bilik.